Selamünaleyküm varım topladım. ve nestainuhu ve nestağfiruh ve billahi min ve Men fela fela ve la illallah ve abduhu ve fein nestaqa'l hadisi kitabullah ve hayral ve sellem radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> aramızda kalktı ve bize hitap etti. Hutbesinde şunlar da vardı. Dikkat edin. Yakında davet olunur ve icabet ederim. Sizlere, benden sonra bildikleri şeyleri söyleyen ve bildikleri şeyleriyle amel eden idareciler gelecektir. Onlara itaat geçerli bir itaattir. Bunlar bir süre böyle devam ederler. Bunlardan sonra üzerinize bilmediklerini söyleyen ve bilmediklerini işleyen idareciler gelir. Onlara akıl veren, yardımcı olan veya destek olanlar helak olurlar ve başkalarını da helak ederler. Bedenlerinizle onlarla beraber olun ancak amellerinizle onlardan ayrılın. İyilik yapanın iyilik yaptığını, kötülük yapanın da kötülük yaptığını söyleyerek şahitlik edin. Bunu Beyhaki Zuhdül Kebir'de, Taberani Mucemi Nevsat'ta, hasen etmişlerdir. Elbani Issa'ya da tarzı